Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Melike Demirel'e teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler sonra Emre Dağtaşoğlu DJ Herkese merhaba. Bu hafta programa Yasemin Göksu'nun Gül Kuruttum isimli albümünden bir Kırıkkale Keskin türküsüyle başladık. Kaynak kişi Hacı Taşan, derleyen ise Nida Tüfekçi. Bu türküde özellikle okunan son kısım çok hoşuma gidiyor benim. Vay ne olur ne olur, sevda sırınan olur, gözdür alemi gezer, gönül birinen olur dizeleri. Ee, sevda sırınan olur dizesinde aslında ayna, sır... Bizdeki tasavvufta ayna anlayışı, bunun aşkla bağlantısı üzerine çok şey söylenebilir. Ama ben sadece üzerinde durarak geçmek istedim. Şimdi sırada bir Neşet Ertaş türküsü var. Bu türküyü ise Ayşegül'ün Güzelleme isimli albümlerinin birincisinden dinliyoruz. Zülf Dökülmüş Yüze Aslında dinlediğimiz bu iki türkü de kadın ağzı türküler değildi. Fakat ilkinde köprüden geçti gelin, elinde teşti gelin dizelerini Yasemin Göksu bence isabetli bir biçimde köprüden geçti oğlan, elinde tesli oğlan şeklinde okudu. Bu arada teşti yani türkünün aslında geçen kelime teşti, leğen demek. Genelde içinde çamaşır yıkanan leğen anlamına geliyor. Fakat e, yine isabetli bir biçimde Yasemin Göksu o kısmı testi olarak okumuş. Zülüf dökülmüş yüze de yine kadın ağzı bir türkü değil aslında. Fakat bence pek de ziyanı yok bir kadın sanatçıdan bunu dinlemenin. Çünkü eskiden erkeklerin saçlarının uzun olması bir gelenekmiş. Özellikle abdalların saçları uzun olurmuş. Ki bu türkünün yakıcısı olan Neşe Tertaş da bir abdal. Hatta ben yanlış hatırlamıyorsam Pires Sultan Abdal'ın şiirlerini ilk okuduğumda ortaokuldaydım. Ve kitapta Esme Zülüflerim Yerlere Karşı şeklinde bir dize okuduğumda çok şaşırmıştım. Neden acaba böyle bir şey söylemiş diye. Çok sonradan öğrendim ki erkeklerin saçlarının uzun olması bir gelenek. Özellikle de abdalların saçları uzun olurmuş. Bu arada aklıma geldi. Eskiden abdallar boyunlarında esrar kabaklarıyla dolaşırlarmış. O da bir gelenekmiş. Bunu da antiparantez belirtmek istedim. Şimdi sırada Necati Özdemir'in Can Telinden isimli albümünden dinleyeceğimiz bir enstrümantal ezgi var. Müzik Necati Özdemir'e ait. Aslında albümde bütün eserler Necati Özdemir'e aittir şeklinde bir ifade yer alıyor. Fakat benim albümden anladığım kadarıyla anonim ezgiler üzerine Necati Özdemir'i doğaçlamalar yapmış. Çünkü ezgiler kim yerlerde tanıdık oluyor. Bir de Coş Havasını da icra etmiş albümde örneğin Necati Özdemir. Bu tanıdığımız ve Erzincan yöresine ait olan e, Coş Havasının üzerine yapılmış doğaçlamalar ki Ezgi neredeyse aynı. Bu bakımdan bu albümün özel bir yeri olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi o albümden Orta Anadolu Çeşitleme isimli Ezgi'yi dinliyoruz. Müzik Dinlediğimiz bu türküyü eğer bir şeylerle uğraşırken dinlediyseniz ezgi size hep aynı ve tek düze gelmiş olabilir ama dikkatli dinlemiş olan dinleyiciler varsa öyle sanıyorum ki geçişleri, aranameleri ve ne kadar çeşitli ezgiler bulunduğunu bu enstrümantal parça içinde fark etmişlerdir sanıyorum. Zaten doğaçlamanın güzel yanlarından biri de bu olsa gerek. Şimdi sırada Musa Eroğlu'nun yorumundan dinleyeceğimiz bir türkü var. Ama ondan önce ben kısaca sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 20. yüzyılda özellikle sermayenin dolaşımı çok hızlandı. Ve dünya üzerinde sermayenin dolaşımı çok hızlandı. Ve bunun çok çeşitli sonuçları oldu. The Consequences of Modernity isimli kitapta bunun ayrıntılı bir analizini bulabilirsiniz. Son yıllarda da özellikle sadece sermayenin dolaşımı değil sıradan insanların da birbirlerine ulaşmaları çok kolaylaştı ve şu anda arkadaşım, meslektaşım, kardeşim Erman Gören, Münih'ten dinlemekteymiş Açık Radyoyu selamını aldım çok teşekkür ediyorum ve ben de selam ediyorum ve Li Begürü ise Fon İstanbul demek istiyorum. Şimdi sırada Musa Eroğlu'nun Dedem Korkut isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Fakat bu türkünün künyesiyle ilgili ayrıntılı malumata sahip değilim. Bu türküye çok benzer bir türkü Kastamonu yöresinden derlenmiş. Hakkı Bayraktar'dan alınmış bu türkü. Fakat buradaki icra biraz farklı. Dolayısıyla bunun yöresinin Kastamonu olduğunu söylemek pek mümkün değil. E, hatta zeytin ağaçlarından bahsettiğine göre... Belki Kastamonu yöresi olamaz. Dolayısıyla Künye ile ilgili çok ayrıntılı bir maluma taktaramayacağım sizlere. Şimdi Musa Eroğlu'nun Dedem Korkut isimli albümünden dinliyoruz. Evinize varamadım arımdan. Arımdan arımdan güçlüdür, ayırdılar Sarım, aslansın yarım sar kızım yürü yürü sarmalım yürü, sar kızım yürü, yürü Hey, evimizin önü zeytin sekiz sekiz yeleslikçe gelir yarın kokusu sarım aslansın yarim sar kızım yürü yürü sarmalım yürü sar kızım yürü sar dalım yürü, Sardalım, yürü. Sıradaki Türkiye'yi anons etmeden önce bir temennide bulunmak istiyorum Az önceki anonsta lafa 20. yüzyılda sermayenin hızlı dolaşımı ve son yıllarda iletişimin de insanlar arasında sıradan insanlar arasında çok hızlandığından bahsettim Bunun etnik müzikler, folk müzik açısından da çok önemli sonuçları oldu Bunun üzerine batıda yazıp çizenler var az çok fakat Türkiye'de ne yazık ki bu konu üzerine çok ayrıntılı çalışmalar yapanlar yok. Umuyorum bu çerçeve içerisinde Anadolu halk müziğinin nereye oturduğunu ayrıntılı bir biçimde inceleyen çalışmalar ilerleyen yıllarda çıkar. Ki bu gibi çalışmaların yapılması halk müziği sanatçılarının da vizyonunu genişleteceği için bizim müzik tarzımızın da yenilenerek gelişmesini sağlayacağından çok önemli diye düşünüyorum. Ve bu temennimi de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada Nazlı Öksüz'ün Hasret isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Ankara türküsü var. Bu türkü Ahmet Yamacı'dan derlenmiş. Türkünün ismi ise ''Mor Koyun Meler Gelir'' Esine, nesine de küçük yavrum nesine Aman ben yandım iş ve esine Altyazı Şimdi de sırada TRT'nin çıkartmakta olduğu İl İl Türkülerimiz isimli albüm serisinin Ankara iline ait olan seçkisinden bir türkü var sırada. Bayram Aracı'dan alınmış bu türkü ve Gülşen Kutlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Bülübüle su verdim altın tasından. su verdim altım tasılan çok günler geçirdim karayası olan çok günler geçirdim karayası olan ben seni Gün kana göl olsun Başın kana aya Sen mesela sende ilk dinlediğimde az doldur sevdiğim içemiyorum ben ne kadar yüz çevirsen geçemiyorum ben dizeleri bana biraz anlamsız gelmişti. Yani bağlantı kuramamıştım. Hem az doldur içemiyorum diyor. Yani bir muhabbet var ortada. Hem de ne kadar yüz çevirsen geçemiyorum ben diyor. Arada bir problem var. Ama burada yani bu türküde bahsedilen şey benim kanaatime göre aşk şarabı. Zaten türküyü yakan aşk şarabını içip e, derde düçar olmuş ve artık o şarabı içerek bu dertten e, iç o şarabı içmeden bu dertten kurtulmak istiyor fakat ondan da kurtulamıyor. Burada kastedilen şey aşk şarabı olduğu için bu iki dize arasındaki bağlantı çok açık bir biçimde ortaya çıkıyor diye düşünüyorum ben. Şimdi sırada Neşet Ertaş'tan dinleyeceğimiz türküler var. Uzun zamandır Neşet Ertaş'ı Biraz boşlamıştık. O yüzden bu hafta Neşet Ertaş'tan 3 türkü aldım listeye. Bunlardan ilkini Neşet Ertaş'ın Gönül Ne Gezersin isimli albümünden dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz bu türkünün ezgisi oldukça yavaş. Tabir yerinde ise agresif bir ezgi değil. Fakat amiyane bir tabir vardır. Sokak ağzında kullanılır bilirsiniz. İnce ince giydirmek diye. Bu aheste müzik eşliğinde Neşet Ertaş öyle sözler yazmış ki ince ince giydirmiş bence. Ama ben çok severek dinliyorum. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Bulamayasın. Bir garibin şu nübün mesed ahar gözüm yaşlar rızil ahar gözü Gelip yar yara Kendi sırada Neşet Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze isimli albümünden bir türkü var. Türkünün kaynak kişisi Neşet Ertaş'ın hem üstadı hem babası olan Üstat Muharrem Ertaş, türkünün ismi ise Karanfil Suyu Neyler. Akşam böyle yar, böyle yar Küstüysen söyle su dosta gider gülü sevde lamayı yan böyleyor böyleyor dinlediğimiz türküdeki iki baş bir yastıkta o göz uykuyu neyler dizeleri gerçekten çok yerinde tespitler sanırım bazı şeyler tecrübeyle sabit Şimdi sırada Neşet Ertaş'ın Dostlara Selam isimli albümünden bir türkü var. Bunun da kaynak kişisi Üstad Muharrem Ertaş. Bu bir türkü dedim ama aslında bir bozlak ve ismi ise Bağdı Sabah. Sen için nasıl yar ede gelseyim? Vücudum şehre düştü bir ateş ateş of. Yetereklesi tem. Thank you. De gelsin... De gelsin... gelsin. Dinlediğimiz bu uzun hava formundaki türkünün sözleri hafızam beni yanıltmıyorsa 19. ya da 20. yüzyıl işte, saz şairlerimizden birisine ait. Fakat dün gece düşündüm birkaç e, kitap karıştırdım birkaç şaire baktım bulamadım ama neredeyse eminim bunun bir saz şairine ait olduğunu bunun ilerleyen haftalarda eğer bunu bulabilirsem aktaracağım sizlere. Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta ilk türküyü Çekiçeli'nin yorumundan dinleyeceğiz. Kızılırmak isimli albümden dinletiyorum sizlere. Bu da bir bozak. İsmi ise başında pare pare karın var. <gülüyor> ...seni çıkmayan hemen... ...icenim var benim... ...uzuz... ...koymadığım da hatımı da gümenim... ...dağlar uzuz... Teme gelir de ayhan'ın yetirirdi ulu yeterer ozo hane çiçek tura kurmuş otururuz o karışmış lale çimenim dağlar uyudu Bu hafta dinleyeceğimiz son türkü de Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç'in yorumundan olacak. Aslında Aydın Çekiç'in söyleyeceği türküyü Çekiç Ali'den önce sizlere dinletmek istemiştim. Fakat programın akışı itibariyle böylesi daha uygun olur diye düşünerek... Aydın Çekiç'i sona bıraktım. Bu türkü de bir Kırşehir türküsü. Ve türkünün kaynak kişisi Aydın Çekiç'in babası Çekiçeli. Türkünün ismi ise Çorabın Enine Bak. Bu türkü bir TRTK'ydı. Bu arada bu hafta da programın sonuna geldik. Ve önceki yıllarda destekçi olan dinleyicilerimizin isimlerine ben aşina olduğum için tanıdık isim gördüğümde destekçi listesinde bir arkadaşımı görmüş gibi hissediyorum kendimi ve seviniyorum. Bu haftaki destekçimiz de Melike Demiren'miş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Milinen Çorap milinen olur, sevdasırlıman olur. Çorap bilinen olur, sevdasırlıman olur. Aç kapıyı sevdiğimde gönlü birine olur. Aç kapıyı nazlı yer gönlü birine olur. Şöyle böyle şu ya mu ya bayım. 500 topaklı da. Şöyle böyle şu yavruya yapmayın Beş yüze topak uda Hizlen dile titreşimler. Hazırlayan Yusuf Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyiciği Melike Demirel'e teşekkür ederiz.